Araşam bulunmaz ruhu revanın, İzmir Konya'yı değer gözüm. Araşam bulunmaz revanın, İzmir uh dünyayı devan ediyor Basra'yı Şiraz'ı bütün Yüz bin şehir saysam etmez kıymetin asılı cihan. Çık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Nida Ateş'in Yare Sebep isimli albümünden dinlediğimiz bir Erzurum Türküsü ile başladık. Kaynak kişi Orhan Dağlı, derleyen ise Ahmet Yamacı. Bu meşhur Erzurum Türküsü'nün ismi Nasıl Metedeyim, Sevdiğim Seni idi. Yine Nida Ateş'in Yare Sebep isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Bu ise Diyarbakır yöresine ait. Geyler güzel sesten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Ölçüsü 18'lik ve türkü içerisinde iki farklı usul kullanılıyor. Bunlardan birisi 3 2 2 3, bir diğeri ise 2 3 2 3. Bu Diyarbakır türküsünü birçok farklı yorumdan dinlemiştik. Sanırım bu programda en çok yer verilen türkülerden birisi oldu. Ama ne kadar çok icra edilirse edilsin benim hiçbir zaman bıkmadığım türkülerden. Umarım sizler de keyifle dinlersiniz şimdi. Bu Diyarbakır türküsünün ismi Bahçede Yeşil Çınar. Bu arada bu türkünün arasında bir hoyrat okunuyor. Hoyratı icra eden sanatçı Mehmet Üçer. İçerden Yar İçerden ismini taşıyan bu hoyrat Celal Güzel Sesten derlenmiş. Derleyen TRT Müzik Dairesi. Ama TRT'de Diyarbakır'la Erzincan olarak verilmiş yöre. Celal Güzel seslendirlenmiş olmasına rağmen demek ki çevre yörelerde ve özellikle de Erzincan'da çok bilinen ve okunan bir uzun hava bu. Daha doğrusu hoyrat. Zaten Ali Ekber Çiçek de albümlerinde icra ediyor bu uzun havayı. Bu hoyrat muhalif bir hoyrat. Hoyratların bildiğiniz üzere çeşitleri var. Kesik hoyrat, muhalif hoyrat gibi makamsal yapısını ifade eden isimlendirmeler bunlar bu arada okunan hoyratta muhalif bir hoyratmış. Yanlış hatırlamıyorsam Celal Güzel sesle kendi icrasında bu hoyratı okuyordu. Ama zaman zaman icracıların tercihlerine göre bu türkünün arasında başka hoyratlar da okunabiliyor. Örneğin Elazığ yöresine ait olan Sürme Beni isimli hoyratta zaman zaman Bahçede Yeşil Çınar isimli bu türkünün arasında okunuyor. Ve şimdi Mila Ateş'in Yare Sebep isimli albümünden Bahçede Yeşil Çınar isimli Diyarbakır türküsünü dinliyoruz. Nida Ateş'in icra edeceği bu türkünün arasında İçerden Yar İçerden, diğer ismiyle Oğul Bugün Yar İçerden isimli hoyratı Mehmet Üçer icra edecek Yare Sebep isimli albümden dinliyoruz. Müzik Ada yeşil çımar, Ben sen. Cerde naman yavrum kes bağrım ey yar cerden aman ey. Çıkma diyar çerden ey ey, ey, ey, ey, ey aman aman. so <laughs> Hoyrat cinaslı manilerden oluşuyor ve genelde her hoyratta bir kelime üzerine cinas yapılır. Önceki dinleyişlerimde dikkat etmemişim. Şimdiki dinleyişimde fark ettim ki bu hoyratta iki dize içerisinde iki farklı kelimede cinas yapılmış. Muhakkak birçok kişi fark etmiştir ama ben önceden fark etmediğim için paylaşmak istedim. Belki dinlerken dikkat etmeyenler olmuş olabilir benim gibi. Kes bağırım yar içerden dizesinden sonra Gözüm kapıda kaldı, çıkmadı, yar içeriden dizeleri geliyor. Her dinleyişimde bu cinaslardan birinden birine dikkat etmişim belli ki. Genelde hoyratlarda tek kelime üzerinde cinas yapılıyor. Az önce dinlediğimiz hoyratta ise kısacık tek bir manide iki kelime üzerinde cinas yapmış bu maniyi yazan halk sanatçısı. Bunu da kısaca paylaşmadan geçmek istemedim. Şimdi sırada Okan Murat Öztürk'ün Sevda Sitem Götürmez isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Elazığ Türküsü var. İzzet Yetişten Nida Tüfekçi derlemiş bu Elazığ Türküsünü. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Ve Okan Murat Öztürk'ün yorumuyla dinliyoruz. Iğkin'in Dört Etrafı Bahçalar. <gülüyor> You worry about me. Thank you. Halili'den Muzaffer Sarı derlediği bir Erzurum türküsü var şimdi sırada. Halimiz Ahvalimiz serisinin son çıkan 9. albümünden Celal Bakar'ın yorumuyla dinleyeceğiz bu türküyü. Albümde Pasinli Güzel olarak not edilmiş fakat bu türkü daha ziyade Kale Kale'ye karşı ismiyle bilinir. Hatta türkünün ilk kıtasını icra etmemişler burada ama TRT repertuarında bulunmayan başka bir kıtayı icra etmişler. Hem ilk kıta hem de TRT repertuarında bulunmayıp da Celal Bakar'ın burada icra ettiği kıta çok güzel gerçekten. İcra edilmeyen ilk kıta şöyle onu da aktarmak istiyorum sizlere. Kale kaleye karşı kalenin dibi çarşı Sen zülf gölgesinde ben yandım güne karşı. Bu kıtanın özellikle Sen zülf gölgesinde ben yandım güne karşı dizeleri çok naif, sıcak ve samimi geliyor bana. Repertuarda bulunmayıp da Celal Bakar'ın icra ettiği kıtadaki Ateşim Göğe Direk, Beri Durum Yanarsız dizeleri de gerçekten çok hoş. Ve bu dinleyeceğimiz türkünün ölçüsü 18'lik. usul türkü içerisinde değişiyor. 2-3-2-3 usulü ile 3-2-2-3 usulü kullanılmış. Ve şimdi Halimiz Ahvalimizin 9. albümünden Celal Bakar'ın yorumuyla dinliyoruz. Pasinli Güzel, diğer adıyla Kale Kale'ye Karşı. Ku <laughs> Masınli güzel, masınli çekemedim gurbeteli. Yasını güzel, yasını çekem. Orhan Hakalmaz'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir elazığ türküsü var. Enver Demirbağdan derlenmiş olan bir türkü bu. Birçok elazığ türküsünde olduğu gibi ve Orhan Hakalmaz'ın Destegül isimli albümünden dinliyoruz. Mendilim işle yolla. İçine beş elma koy içine Beş elma koy birini Dişle yolla diyar yar Haldan bilmez diyar yar Geçti ömrüm ne fayda Kime Gönül versem her kime, gönül versem yarbaşım Sana bağlı diyar yar, haldan bilmez diyar yar Geçti ömrümle fayda Taş boyanır İç ömrümle Dinlediğimiz bu türküde içine 5 elma koy, birini dişle yolla diye bir dize geçiyordu. TRT repertuarında da böyle kayıtlı bu dize. Türkü icra ederken kimi sanatçılar 5 elma koy yerine 3 elma koy da diyorlar. Ama içine çüt elma koy, birini dişle yolla şeklinde okuyor. Kimi icracılarda, da. Enver Demirbağ'ın elimdeki kayıtlarına baktım ama sanırım onun icraları arasında yok bu türkü. Ondan derlenmiş olsa da demek ki kayıt altına alınmamış ya da kayıt altına alındıysa benim arşivimde bulunmuyor. Çüt kelimesine merak edip baktım ben. Tarama sözlüğünde yazdığına göre özellikle Van, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Elazığ gibi illerde çüt kelimesi çift anlamına geliyormuş. Bu dizenin en otantik ve asıl hali sanki içine çüt elma koymuş gibi geliyor bana. Çünkü kulağa da daha dolgun ve daha iyi geliyor bu dize. Ama demin de belirttiğim üzere Enver Demirbağ'ın icrası elimizde olmadığından kesin bir şey söylemek mümkün değil. Belki İshak Sungurluoğlu'nun Harput Yollarında isimli dört ciltlik çalışmasının üçüncü cildinde bu türkünün sözleri vardır. Orada da bir açıklama bulunuyor olabilir bununla ilgili. Bu dize üzerinde bu kadar durduktan sonra hiç değilse birini dişle yolla kısmının da ne kadar sevimli olduğunu belirtmeden geçmesek iyi olur sanırım. Bu gibi naif ve sevimli ifadeler her zaman türkülere daha yakın durmamı ve sempati duymamı sağlamıştır eskiden beri. Yakın çevremden bildiğim kadarıyla kimileri komik ya da anlamsız bulabiliyor bu gibi dizeleri. Zaman zaman gerekçelendirmeye çalıştığım ve sebeplerini paylaştığım üzere, ben çok önemli buluyorum bunları. Burayı vurgulamak niyetinde değildim ama bu dize üstünde bu kadar durduktan sonra buna if ifadeyi de kısaca belirtmek yerinde olur diye düşündüm. Şimdi yine Orhan Hakalmaz'ın yorumundan dinleyeceğimiz bir türkü var. Ama bu sefer Türkü Yılı isimli albümden. Türkü Kerkük Köresi'ne ait kaynak kişi Abdülvahit Küzecioğlu derleyen ise Nida Fekçi Türkünün ölçüsü 18'lik. Türkü içerisinde iki farklı usul kullanılıyor. 3-2-2-3 usulü ve 2-3-2-3 usulü. Şimdi Orhan Hakalmaz'ın yorumuyla dinliyoruz. Güzele bak güzele. Güzele bak güzele. Gelir bizde söz ala güzele bak güzel gelir bizde söz ala benim bir resmim var değişmem yüzü güzel benim bir sevdiğim var baba değişmem yüzü güzel. Güzelle bak güzelim gelir bizden söz alan Benim bir resmerim var, değişmem yüzü güzelle Benim bir sevdiğim var baba, değişmem yüzü güzelle Abarım sena, heyvayamlarım sena. Ben çekmen azlı güzel ölüncek yarım sena. Ben çekmen azlı güzel ölüncek yarım sen. Güzel bak güzel gel bizden söz alalım Güzel bak bizden söz benim bir var değişmem yüzü güzel benim bir sevdim var değişmem yüzü güzel Bu haftaki programın son eserine geldi şimdi sıra Çünkü sıradaki icra 17 dakika sürüyor bu bakımdan programın sonuna ayırdığımız bölüm için değerlendirebilirsiniz bu icrayı da. Bu eseri sizlere Kültür Bakanlığı'ndan çıkan Şanlıurfa Müzikisi'nde Gazeller isimli CD'den dinleteceğim. Aslında Urfa, Elazığ, Konya gibi merkezlerde bir arada yapılan meşklerin çok özel yanları var. Bunlardan yeri geldikçe kısa kısa bahsetmeye çalışmıştım ben programlarda. Aslında bu gazellerin, divanların ve uzun hava formunda olan diğer başka eserlerin üzerinde daha da ayrıntılı durmak gerekiyor. Bu toplantılarda öyle gelişi güzel icra yapılmıyor. Belli makamlar ve belli eser sırası takip ediliyor. Aslında Urfa'daki gazellerde de arada bu okunan gazelin makamıyla uygun kırık havalar arada icra ediliyor. Fakat burada yani bu albümde gazelleri örneklemek amaç edinildiğinden o yola gidilmemiş. Ben bugüne kadar temalı programlardan oldukça kaçınmaya çalıştım, sıkıcı olabilir düşüncesiyle. Ama önümüzdeki sene eğer buralarda olursam yine kaynak kitaplarıma da kavuşmuş olacağım ve o zaman divanlarla gazellerle ilgili özel programlar yapmayı düşünüyorum. Hatta bu konuda açık radyo dinleyicilerinden Akın Yılmaz'ın da kimi önerileri vardı. Böylece Akın abinin de önerilerini az da olsa belli ölçülerde değerlendirmiş olurum. Bu bakımdan şimdilik Urfa musikisiyle gazellerle, divanlarla ilgili ve o yöredeki meşklerin hususi yanlarıyla alakalı pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zaten dinleyeceğimiz icra da 17 dakika ve benim bu konulardan bahsetmeye başlamam da bir 57 dakika falan sürebilir sanırım. Dediğim üzere önümüzdeki sene eğer buralarda olursam bu konuyla ilgili bir Birkaç program serisi yapmayı istiyorum. Hatta şimdiden onun için bir dosya açacağım bilgisayarımda. Şimdi dinleyeceğimiz gazelin sözleri Yaşar Nezihe Hanım'a ait. Urfa'daki gazellerin birçoğunda olduğu gibi. Sözler Yaşar Nezihe Hanım'a ait ama arada Aşık Kerem'in Isfahandır Aslı Bizim Elimiz isimli şiirinden de bir parça okunuyor. Fakat geri kalan kısımların sözlerinin hepsi Yaşar Nezihe Hanım'a ait. Demin de ifade ettiğim üzere Bekir Çiçek'in yorumundan dinleyeceğimiz bu gazeli, Kültür Bakanlığından çıkan Şanlı Ufa Muziki isimli Gazeller isimli albümden dinleteceğim sizlere. Hicaz makamında olan bir gazel bu. Zaten albümde de Hicaz Gazel olarak not edilmiş. Aşkım ebedidir erecek sanma zevale, dönsem elemi kahrı hakkında hilale beytiyle başlıyor. Gazelin Geri kalanını da okumak istemiyorum çünkü aslında sözleri oldukça anlaşılabilir. Divan Edebiyatı'nı çok iyi bilmeye bile gerek yok çünkü ben Divan Edebiyatı'nı çok iyi bilmiyorum. Sadece aşina olmama rağmen sözlerini çok rahat anlayabiliyorum. Bu da demektir ki sözleri gayet açık ve anlaşılabilir. Dolayısıyla herkes tarafından anlaşılabilecek beyitler bunlar. Buna ek olarak Bekir Çiçeğin icrası da gayet anlaşılabilir bir icra. Yakın çevremden yine bildiğim üzere... Kimileri için bu eserler sıkıcı, kimileri için tahammül edilmezdir. Kendi adıma ben bu eserleri dinlemeye doyamadığım gibi çok da önemli olduklarını, büyük bir önem arz ettiklerini de düşünüyorum. Bu bakımdan listeye severek aldım ve bunun gibi başka gazelleri ve divanları da ilerleyen haftalarda sizlerle paylaşacağım. Ve demin de ifade ettiğim üzere Bekir Çiçeğin yorumuyla Urfa yöresine ait olan Hicaz bir gazel dinleyeceğiz. Böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Yusuf Özkan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. aşkım abedidir ereceksen mazewa Etmez mi eser Feryad derek Allah'ı çok ha? Ya rey efendim aman, habibim dile titreşimler Brezilya'ndan <Gülüyor> sunan Emre Dağtaşoğlu